Mektubat'ın ikinci cildi 15. mektubudur. İmamı ı Rabbani Kuddisesi Ruh hazretleri buyuruyor ki Samane şehrinin mübarek ve muhterem alimlerini ve hakimlerini ve ehil ve memurlarını bu mektubumla rahatsız etmeye sebep şehrinizin hatibinin Kurban Bayramı hutbesini okurken Kul-u râşidîn'in yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dört halifesinin radiyallahu teala anhum, isimlerini söylemediğini ve namazdan sonra bir kısım cemaatin kendisine bunu söyledikleri zaman "Unuttum veya şaşırdım" gibi bir özürde bulunmayarak isimleri söylenmezse ne olurmuş diye İnat da ettiğini haber aldım. Ahaliden ileri gelenlerin bu hale seyirci kalıp, ehemmiyet vermediklerini ve o insafsız hatibe haddini bildirmediklerini öğrendim. Mısra Yazıklar Bir değil, yüzlerce yazıklar olsun. Evet, Hulefâ-i Râşidînin radıyallahu teâlâ İsimlerini okumak hutbenin şartı değil ise de ehli sünnet ve cemaatin şiarıdır. Yani alameti farikası nişanıdır. Onu bile bile inad ederek ancak kalbi bozuk kimse okumamak ister. Eğer taasup ve inad ile söylemediyse de hadisi şerife ne cevap verecek ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse hangi millete benzemeye özenirse o da onlardan olur, buyuruyor. Bu kimse töhmet getirecek, şüphe uyandıracak yerlerden ve şeylerden kaçınınız. Mealindeki ayet-i kerimesinin tehlikesinden kendini nasıl kurtaracak? Eğer Şeyhain Hazretlerinin yani Ebu Bekr ile Ömer'in (radıyallahu anhumar) üstünlüklerine inanmıyorsa. Ehli sünnetten ayrılmış, Şii olmuştur. Eğer Osman ile Ali'yi radıyallahu anhuma sevmek lazım olduğuna inanmıyorsa yine doğru yoldan sapmıştır. Doğru yoldan çıkmış olan bu hatibin Kişmirli olduğunu sanırım. Bu pisliği Kişmin'in sapıklarından almış olmalıdır. O adam şunu bilsin ki Şeyh Hayn'ın radıyallahu teala anhuma bu ümmetin en yüceyi olduğuna sahabe-i kiramın ve tabiîn-i izamın hepsi inanmış ve her vesileyle bunu bildirmişlerdir. Bunu büyüklerden çoğu bize haber vermiştir. Bunlardan biri İmamu Muhammed Şafii'dir. Rahimehullahü Teala. İtikatta mezhebimizin iki imamından biri olan Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Rahimehullahü Teâlâ buyuruyor ki, Bu ümmetin en yükseği Ebu Bekr, ondan sonra Ömer, radıyallâhu anhum'a olduğu muhakkaktır. İmam Ali, radıyallâhu anh halifeyken, kendini seven büyük bir kalabalık içinde, Biliniz ki, bu ümmetin en yükseği Ebu Bekr, ondan sonra Ömer, radıyallâhu anhümadır buyurduğunu İmam Zehebi rahmetullahi aleyh söylüyor ve bunu İmam Ali'den radiyallahu an işiten seksenden ziyade kimse bize haber verdi diyerek bunlardan çoğunun isimlerini de bildiriyor. Allahü Teala Rafizilerin cezasını versin ki bunu bilmiyorlar diyor. Allahü Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'den sonra Dini İslam'ın en kıymetli kitabı olan Buhari-i Şerif'te İmam Muhammed Buhari rahimehullahü teala diyor ki: İmam Ali radıyallahu an buyurdu ki: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra bu ümmetin en iyisi, yükseği Ebu Bekr, ondan sonra Ömer'dir. Radıyallahu anhüma onlardan sonra da bir başkasıdır. Oğlu Muhammed bin Hanefi'ye, o da sensin dedik de, ben de Müslümanlardan biriyim buyurdu. İşte İmam Ali'den ve sahabe-i kiramın radıyallahu anhüm ve tabiini i izamın büyüklerinin çoğundan, bunun gibi haberler gelmiş ve her tarafa yayılmıştır. Bunlar karşısında da inanmamak, ya koyu cahillik veya kuru inatçılıktır. O insafsız hatibe demeli ki, bize Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, eshabının radıyallahu anhüm, hepsini sevmek ve hiçbirini incitmemek emrolundu. hazret Osman ile Hazreti Ali radıyallahu anhüma da eshabdandır, onların büyüklerindendir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem damatlarıdır. O halde onları sevmek hem de çok sevmek lazımdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ey sevgili Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem onlara de ki: Dini İslam'a çağırdığım, saadet-i ebediye yolunu gösterdiğim için sizden yalnız bir karşılık istiyorum. O da, akrabamı, bana yakın olanları sevmenizdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala'dan korkunuz. Allahü Teala'dan korkunuz da, esâbımı radıyallahu anhüm incitmeyiniz. Benden sonra onlara garez olmayınız. Düşmanlık etmeyiniz. Onları seven, beni sevdiği için sever onlara düşmanlık eden de bana düşman olduğu için eder. Onları inciten beni incitmiş olur. Beni inciten de Allahü Teala'yı incitir. Allahü Teâlâ da kendisini incitene azab eder. İslamiyet'in başlangıcından ta bu zamana gelinceye kadar böyle pis kokulu güllerin Hindistan'da açıldığı bilinmiyor. Bu çirkin hareketten Saanee şehri halkının hepsinin suçlu tutulması mümkündür belki bütün Hindistan'dan itimat kalkar zamanımız padişahı Allahü Teala din düşmanlarına karşı ona yardım etsin ehli sünnettendir ve hanefi mezbindendir böyle bir sultan zamanında böyle bidat çıkarmak ne büyük cesarettir Belki de devlete karşı gelmek ölül emre karşı gelmek demektir. Bununla beraber asıl şaşılacak şey o şehrin muhterem eşrafının ileri gelen müslümanlarının bu vaka karşısında kımıldamamaları, gevşek davranmalarıdır. Maide suresinde Yahudileri ve Hristiyanları reddeden 63. ayeti kerimesinde mealen onlar yalan söylerken rüşvet alırken faiz yerken Alimleri ve zahitleri onlara niçin mani olmuyor? Onları yaparken görüp de men etmemek elbette çok kötü ve çok çirkindir. Ve 79. ayeti kelimesinde mealen bazıları günah işlerken başkaları görüp men etmiyorlardı. Men etmeye güçleri yettiği halde susmaları elbette çok fenadır, buyuruldu. Müslümanlığı bozmak isteyenlere Allahü Teala'nın emirlerini ayıp ve çirkin göstererek ve haramlara, dinsizliğe, moda ve asrilik gibi isimler takarak Müslüman evlatlarını aldatmaya çalışanlara karşı susmak bu din düşmanlarını cesarete getirir. İşi azıtırlar ve İslamiyet yaralanır. Müslümanların hep bu gevşekliği yüzünden değil mi ki İslam düşmanları İslam çocuklarını Açıkça dinsiz yapmaya, tuttukları kurdukları yola sürüklemeye çalışıyorlar. Kurtlar gibi kuzuları sürüden birer ikişer kopararak harap ediyorlar. Sizleri fazla sıkmak istemezdim. Fakat bu tüyler ürpertici haberi duyar duymaz, aklım başımdan gitti. Faruki damarım harekete geldi ve bu yazılar kalemimden çıktı. Af buyurmanızı umarım. Allahü Teala sizleri ve doğru yola yapışanları ve Muhammed Mustafa'nın aleyhi ve aala aleyhi sallamatü ve teslimatü ve tahiyatü vel, vel, vel berekat izinde gidenleri selamete erdirsin. Amin. Ahmet Faruk'i. Allahü Teala hep vardır. Hiç yok olmaz. Her şeyi o var etmektedir. Yarattıklarını her an varlıkta durdurmaktadır. Hastalara şifa veren, insanlara ve hayvanlara rızk veren, açları doyuran, öldüren, gaybları bilen, her şeyi gören, işiten, her şeye gücü yeten, yalnız O'dur. Yemez, içmez, anası, babası, çocuğu benzeri yoktur. Zatında ve sıfatlarında hiç değişiklik olmaz. Bu sıfatlar ona mahsustur. Bunlara uluhiyet sıfatları denir. İnsanlar, ilaçlar, makineler, silahlar bir şey yaratamaz. Onun yaratmasına sebep vasıta olmaktadırlar. O sebeplere ve hiçbir şeye muhtaç değildir. Mahluklardan herhangi birinde, mesela insanda, bir hayvanda, güneşte, yıldızlarda, Ulûhiyet sıfatlarından birinin bulunduğuna inanmaya, şirk denir. Böyle inanan kimseye, müşrik denir. Böyle inandığı şeyi, Allahü u Teâlâ'ya şerik, ortak yapmış olur. Bu şeye veya heykeline, resmine, mezarına karşı yalvarmak, dilekte bulunmak, tazim etmek, ona ibadet etmek, putperestlik olur. O şey, sanem put olur. Böyle şeylerin bulunduğu yerlere, türbelere puthane denir. Uluhiyet sıfatı bulunduğuna inanmayıp da Allahü Teala'nın sevgili kulu olduğu için veya insanlara memlekete hizmet, iyilik ettiği için kendisine, resmine ve mezarına tazim etmek puta tapmak olmaz. Böyle yapan müşrik olmaz. İsa aleyhisselam semaya çıkarıldıktan sonra O'nun peygamber olduğuna inananlar, kıyamet günü kendilerine şefaat etmesi için O'nun resimlerine, heykellerine tazim ettiler. Bu hürmetleri O'na tapınmak, O'nu putlaştırmak olmadı. Fakat Roma'daki müşrikler, İsevî olunca ve Eflatun'un Trinite, Teslis felsefesi yayılınca, O'nda uluhiyet sıfatı bulunduğuna inananlar oldu. Allah'ın oğludur veya üç tanrıdan biridir diyenler çoğaldı. Böylece yayılan şirk, İznik meclisinde resmi din yapıldı. Bu müşriklere Hristiyan denildi. Onun resimlerine, heykellerine ve salip, haç denilen dik iki çubuğa tapınıyorlar. Kiliselerinin hepsi puthanedir. Kiliseye, Ayazma'ya gidip, Papazdan dua, şifa isteyen Müslüman müşrik olur. Müşrik kafirlerin en kötüsünden daha fenadır. Kestiği yenmez, kızı alınmaz. İsevililerin ve Yahudilerin hepsi Muhammed aleyhisselam'a inanmadıkları için kafir oldu. Bu kafirlerden müşrik olmayanlarına ehli kitap denildi. Bunların kestikleri yenilir. Kızların nikah edilir. Kur'an-ı Kerim Yahudilerin ve Müşriklerin Müslümanlara düşman olduklarını bildiriyor. Bunlar yalan ve hilelerle ve hain planlarla İslamiyeti içerden yıkmaya çalışıyorlar. Bu işe önce Yahudiler, üçüncü Halife Osman radıyallahu an zamanında başladı. Sonra Hristiyanlar hücuma geçti. Eshâb-ı Kiram'ın yolunda olan Ehli Sünnet veya Sünni ismindeki hakiki Müslümanlara karşı Şii ve Vehabi fırkalarını meydana çıkardılar. Şiiilik Eshâb-ı Kiram düşmanlığı demektir. Esab Ali'ye düşmanlık etti diyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim Eshab ı Kiram'ın birbirlerini çok sevdiklerini ve hepsinin cennete gideceklerini haber veriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Eshab-ı Kiram'ın hepsini seviniz ve yollarında bulununuz ve Eshabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangi birisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. buyurdu. Hazreti Ali'yi çok seven Müslümana Alevi denir. Sünni Müslümanlar Eshab-ı Kiram'ın hepsini sevdikleri için hakiki Alevidirler. Peygamberimiz Eshab-ı Kiram'ın düşmanlarına Rafizi dedi. Rafizilerin cehenneme gideceklerini haber verdi. Şiiler Müslümanları aldatmak için kendilerine Alevi diyorlar. Alevi olsalardı Hazreti Ali'nin yolunda olurlardı. O Eshab-ı Kiram'ın hepsini çok severdi. Hazreti Ebubekir'in halife seçildiğini işitince hemen tasdik etti. Kızı Ümmü Gülsüm'ü Hazreti Ömer'e vererek kendine damat yaptı. İmamı ı Rabbani, rahmetullahi aleyh Farisi ve Arabi Mektubatı birinci cildinin ve bunun Mektubat tercümesi ismindeki Türkçe tercümesinin 80. mektubuna ve 263. sayfaya bakınız. İmam-ı Hazretleri